Merhaba. Dünyanın kendini yenileme kapasitesi bu yıl için 22 Ağustos yani dün itibariyle aşıldı. Bugün sabahtan itibaren sermayeden yiyoruz. Yani bindiğimiz dalı kesiyoruz. İlk Yeni Ekonomi Vakfı tarafından ortaya atılan kavram, doğanın kendini yenileme kapasitesi ile insanlığın kullandığı kaynaklar arasındaki farkın anlaşılabilmesi için kullanılıyor. Gezegenin kendini yenileme veya emme kapasitesi bu yıl ancak 22 Ağustos'a kadar olan karbon ayak izimizi bertaraf edebildi. Bu tarihten sonra yılın geri kalanı boyunca yaptığımız tüm faaliyetler, etkinlikler sonucu yarattığımız kirlilik doğa tarafından emilemeyecek, bertaraf edilemeyecek. Global Footprint Network yani küresel ayak izi ağı kuruluşunun hesaplamalarına göre 1970'li yılların ortalarına kadar doğanın kendini yenileme kapasitesi içinde kalınırken o tarihten sonra her yıl dünyanın kendini yenileme kapasitesinin üzerinde bir tüketim gerçekleşti. Ve bunun sonucunda biz önlem almazsak. Her geçen gün gezegenimiz fakirleşiyor ve yaşanmaz hale geliyor. Buna bir örnek Japonya'dan Fukushima yakınlarında yakalanan ve incelenen bir balık türünde güvenli seviyenin 258 katı bir radyasyon tespit edildi. Fukushima'da felakete neden olan nükleer santralin 12 mil uzağında yakalanan Greenlink türü bir çift balıkta incelemeler yapan Tokyo Elektrik Enerjisi şirketi TEPCO, balıklarda belirlenen güvenli radyasyon miktarının 258 kat radyasyon aşımı olduğunu gösterdi. Balıklarda kilo başına 25.800 bekerel sezyum tespit edildi. Bundan önce ölçülen en yüksek değer 18.700 bekerel ile Japon son balıklarına aitti. Fukushima nükleer santralindeki sızıntı deniz canlılarını etkilemekle kalmayıp kelebek türlerinde de genetik ve fiziksel değişikliklere neden olmuştu. Geçenlerde bunun haberini verdik. Bunun yanı sıra Fukushima'da yaşayan çocukların 3'te 1'inin kanser riskiyle karşı karşıya bulunduğu %36'ının ise tiroid bezinde anormal büyümeler gözlendiği belirtiliyor. Kuzey Doğa Derneği ve Orman Su İşleri Bakanlığı dünyada nesli tehlikeye altında olan küçük akbabaya, yani Latincesi Neofron Persnopterus, Türkiye'de ilk defa uydu vericisi takarak takibe başladı. Iğdır'ın Tuzla ilçesinde Aras ve Arapçay nehirlerinin kesişme noktasında Kuzey Doğa Derneği tarafından düzenlenen ve izlenen küçük akbabalar, Kuşları incitmeyen özel teknikler ile yakalanarak sırtlarına uydu vericisi takıldı. Bu sayede dünya çapında nesli tehlike altında olan küçük akbabanın bölgede kullandığı alanlar, göç ratası, mevsimsel hareketleri ve beslenme stratejisi ortaya çıkartılacak. Yakalandığı nehir havzasının ismi verilen Akbaba Aras'tan ilk veriler gelmeye başladı. Küçük Akbaba ülkemizde görülen 4 tür Akbaba'dan en küçüğü ve dünyada soyu en tehlike altında olanı Kuzey Doğa Derneği Başkanı ve Utah Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çağın Hakkı Şekercioğlu, Küçük Akbaba'nın nüfusunun dünyada 21.900 ila 30.000 birey arasında olduğunu kaydederek, son 42 yılda Avrupa nüfuslarının son 8 yılda ise Balkanlardaki sayılarının yarı yarıya indiğini söyledi. Şekercioğlu proje ile Iğdar'ın Küçük Akbabalarının yaşamlarını daha iyi anlayarak, onların Türkiye'de daha iyi korunmasını sağlamasını amaçladıklarını belirtti. Evet bir başka nesli tehlike altında olan canlı dünyanın en yaşlı erkek pandası 34 yaşındaki Bao Bao Berlin Hayvanat Bahçesi'nde hayatını kaybetti. Bao Bao'yu 1980 yılında dönemin Çin lideri Hua Feng Almanya'ya hediye etmişti. Panda 1984 yılına kadar partneri Chen Chen ile birlikte yaşadı. Ancak bu tarihte dişi pandanın ölmesinin ardından Berlin Hayvanat Bahçesi'ndeki hayatına yalnız devam etti. 1991 ve 94 yılları arasında hayvanat bahçesi görevlileri Bao Bao'yu yeni dişilerle çiftleştirmeye çalıştı. Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Berlin Hayvanat Bahçesi yetkilileri Bao Bao'nun uykusunda huzurlu bir biçimde öldüğünü söyledi. Çin uzun yıllardır pandaları diplomasi aracı olarak kullanıyor ve dostluk göstergesi olarak çeşitli ülkelere bu ayılardan hediye ediyor. Şu an dünyada yaklaşık 1900 panda yaşıyor. Bunların 1600'ü Çin'de doğal ortamlarında, kalan 300'ü ise dünyanın çeşitli yerlerindeki bakım merkezleri ve hayvanat bahçelerinde yaşıyor. Önceki gün Bursa yerel basınında Orhaneli Termik Santrali ile ilgili çıkan haberlere ertesi gün yalanlama geldi. Yeni Bursa gazetesi santralin bacasından çıkan siyah dumanların ve gazların bölge halkını tedirgin ettiğini ve çevre köylerden gelen şikayetlerin günden güne arttığını yazmıştı. Santralin baca gazının çevre bitki örtüsüne zarar verdiğinin açıkça gözlendiği belirtilen haberde bölge halkının şikayeti dile getirilmiş. Yakında özelleştireceği söylenen santralde yeterli teknik bakım ve yenilemenin yapılmadığına, bu nedenle ciddi kazan arızalarının yaşandığına yer verilmişti. 1978 yılında inşa edilen Orhaneli Termik Santrali halkın tepkisi nedeniyle 1993'te 2 yıl süreyle kapatılmıştı. Gaz filtre sisteminin yerleştirilmesinin ardından üretime devam edilmişti. Halkın tepkisinin dile getirildiği haberin hemen ardından ajanslardan birinin geçtiği termik çevreye zararsız haberi dikkat çekti. EUH aşağı ait santralin çevreye zarar vermeden üretim yaptığı, her 2-3 ayda bir santralin revizyonu alındığı, filtre ve baca gaza arıtma sistemlerinde bakımlar yapıldı, ayrıca 2013'te türbin ve dış tesislerde yeni bir elektronik sisteme geçileceği yazıldı. Ardarda arda birbiriyle tezat iki haberden, acaba hangisi gerçek? Termiksiz, nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.